Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dersimizde kaldığımız yerde Kabadül Vaka'at kitabından devam ediyoruz. Rabbimiz Tebarek ve Teala bizlerden hüsnü ifadesizlerden hüsnü istifadeler nasip eylesin. Amin. Allahümün salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. buyuruyor ki Allahu Teala'nın fiillerini beyan sadedinde ve la yuqashu adluhu bi adli'l mahlukin izi'l abd yatasarru minhu'z zulm bi tasarrufi fi mulk'il gayr ve huve taala la yusadifu li gayri mulkan hatta yekuna tasarrufu fi'z zulme bugün inşallah 3 paragraf okuyabilecek bayağı bir dersimizi ileri Ve lâ yukâsü kıyas olunmaz. Ne adlihu Allah-u Teala'nın adaleti. Yani nispet yapılamaz. Mukayese yapılamaz. Yani teşbih de yapılsa hata olur. Aslında benzetme de yapılamaz. Neyle? Bi'adlil mahlûkî sonradan yaratılmış olan kulların adaletiyle. Şimdi tabi adaletli insanlar var. Hatta kâfirlerden bile adaletli olanlar olabilir ki var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enû için kendi viladeti döneminde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğduğunda hükümdar olan yani Mekke'de değil tabi Faris şeyinde Acem yurtlarında hükümdar olan Enûşe Ravan Nûşe Ravan diye tabii kısaca söylüyorlar ee, kitaplarda ilmi eserlerde Enûşe Ravan diye geçiyor ee, ben adaletli bir hükümdarın zamanında doğdum e, buyuruyor dolayısıyla tabi adam mecusi yani ateşe tapan biri olmakla beraber bu adalette başka bir şey bazı namazlı abdestli hacı hoca Zalim, zorba, adaletsiz, kulak kıyır, yer, gasp yapar, işte ne bileyim haksız kazanç elde eder, istismarlar eder falan. kamu malını irtikap eder, şey eder, zimmetine geçirir falan. Böyle namazlı, abdestli insanlar var yani. Bununla birlikte namazsız, abdestsiz, hatta dinsiz, imansız, ateist, hiç Allah'a bile inanmayan, deist, peygambere inanmaz ama böyle adaletli olabilir. bazı e, efendim adaletli insanlar böyle bulunuyor. Müslümandan zalim bulunabilir. Gayurdan adil bulunabilir. En nihayetinde e, sonradan yaratılan hepimiz mahlukuz. Hepimiz sonradan yaratılmışız. Hepimizin başı var, başlangıcı var. Hiçbirimiz kadim değiliz, ezeli değiliz. Haşa. Allah'ımızdan gayri kadim yok, ezeli yok. O ancak onun zat, başması, isimleri ve sıfatları kadimdir. Ee, bu itibarla e, sonradan yaratılan kim olursa olsun tabi ki peygamberler adaletlidir bundan hiç şüphe yok değil mi ve ümirtü li a'dile beyneküm ayette mesela allah Teala Habibine ne buyuruyor Habibim şöyle ki ve ümirtü ben emrolundum yani Allah tarafından bana emir geldi li a'dile adalet yapayım için beyneküm sizin aranızda ondan sonra e, zaten allah Teala Teala peygamberlerine bu emri vermiş يَا دَعُودِ اِنَّا جُعَلْنَاكِ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقُ وَلَا تَتَّبُعِ الْهَوَا فَيُضُلَّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Ey Davud, Davud peygambere yaptığı vahiyi Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Sa'd suresinde olacak. Biz seni yeryüzünde halife yaptık. Halife ne demek? Yani Allah-u Teala'nın peygamberleri Allah-u Teala'nın halifeleridir. Yani Allah-u Teala kulları ile görüşmez. Direk görüşmez, vasıtasız görüşmez. Cennette görüşecek, ahirette, mahçede görüşecek. Ama dünya buna tahammül etmez. dünya. O zaman imtihan kalmaz. İmtihan kalmaz. İmtihan kayıpla ilgili olur yani. Gördükten sonra kim anmaz Onun için e, halife demek Allah adına hüküm vermeye yetkili. Çünkü peygamberlere vahiy geliyor. Vahiy de gelince e, allah Teala buyuruyor. E, şu helaldir, şu haramdır, şu serbesttir, şu yasaktır, şu... Şu mal şunundur, bu bunun hakkıdır. Bu şekil öğretiyor onlara vahiy yoluyla. Biz seni yeryüzüne halife yaptık. Sen insanlar arasında hak ile hükmet, adaletle hükmet. Sakın nefsinin arzusuna uyma. Peygamberler zaten hevaya tabi olmaktan münezze ettiler. Masumdurlar. Zaten bizim gibi nefsinin keyfine uyması muhtemel adamlarca peygamberlik söz konusu olur mu? ya? Yani Allah öyle adama peygamberlik verir mi? kime peygamberlik vermiş, Risalet ve nübüvvet şerefini bahşetmişse, o kesinlikle ısmet e, sıfatı var. Osmet günahsızlık sıfatı var. Bu da ne demektir? E, günahsızlık yani yanlış yapmaz. Yanlış yapmaz. E, yanlış yapmadığına göre işte adaletsizlik yapmaz. Adaletsizlik yanlışlık. nefsin arzusuna uymak. Birini daha çok sevdiğinden, biri beğendiğinden veya akrabam diye, oğlum diye, damadım diye Karım diye, komşum diye, köylüm diye, hemşerim diye, partilim diye, pırtılım diye, bizim cemaattan diye, bizim tarikattan diye böyle şey olur mu? Ehliyet ve liyakat mesela değil mi? Şimdi adalet, adam bu bir şeyi hak etmiş mesela sen ona vermiyorsun onu ki diyorsun hak etmedi halde veyahut da kıdemi olmadı halde ona göre mesela müracaat sırası var. İşte ona göre bir işe girmek için başvuru yapılmış misal yani. Sen orada adam ondan evvel başvuru yapmış, ehliyeti yakatı da var. Evvel başvuru yapanı reddediyorsun, daha sonra kendin başvuru yaptırdığın adamı işte şu şu, şu şu yakınım, bu yakınım diye hamili kart yakınımdır falan. Ondan sonra e, geliyorsun, alıyorsun, işe koyuyorsun. Mesela yani bunların hepsi zulümdür yani adaletsizlik falan. Bu itibarla e, nefsin arzusuna uyuyorsun. Canın öyle istiyor. Neden? Tercih sebebi var. Ama tercih sebebi hakkani değil. Adil değil. Onun için heva demek nefsin arzusu. Sakın nefsin arzusuna uyma. فَيُضُلَّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Sonra seni Allah'ın yolundan saptırır. Yani Davud Aleyhisselam'a niye buyuruyor? Hepimize duyuruyor. Yoksa peygamberler zaten masum. Nefsin arzusuna uyma ihtimali bile yok. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَضُلُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَوْمْ عَذَامٌ شَد۪يدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِس Ahirete çıkacağız. Bak her gün bu kadar cenaze haberi alıyoruz. Her an ölmek üzereyiz hepimiz. Bu da biraz daha işi yani yakınlaştırdı yoksa yani yakınlaştırdı diyor ki yani aklımıza yakınlaştırdı. Yoksa ecelimiz ileri geri yapmaz. Eceli gelen durmaz. Ama işte ölümün artışını görünce hastalığın belanın ya ahiret var bu dünyada kimse çivi çakmayacak. Hesap gününü unuttukları için... Allah'ın yolundan sapan, adaleti terk eden, nefsine arzusuna uyanlara ne vardır? Şiddetli azap vardır. Şüphesiz. Kaçarı yok, göçeri yok. Öyle ölürüm, ot gibi biterim, yiterim, tü, paramparça olurum, limelime olurum, Mezar açsan yerinde bir, bir tane kemik bile kalmamış falan. Allah beni nasıl diriltecek diye saba çekiyor. Haşa! Öyle zaten inanan kafirdir. Dirilteceğim buyuruyor. Ve gidin vahşi hayvanlar bile mahşere getirilecek yahu. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak ya. Boynuz ona takılacak, buna boynuzu sökülecek. Verilmeyecek buna. Bu buna toslat alacak. Kaç boynuzu atmışsa, onun kafasına vurduysa toslatıysa, onun boynuzu yok diye ona savunamadıça kendini. Yani yuktasul işşatil cemmâ mineşşatil karnâ diyor hadis-i şerif. Boynuzsuz koyun için Boynuzlu koyundan hakkı alınacak. Böyle bir gün var. Kimin hakkını kimde bırakırlar yani? Böyle bu zulümler böyle paydar olur mu zannediyorsunuz? Zulümle kim abad olmuş zannediyorsunuz? Zulümle abad olan sonu berbat olur. Onun için e, adalet Allah'ımızın en büyük emridir. En büyük emridir. Ondan sonra اَعْدِلُوا <gülüyor> hu akrabu لِتَّقْوَ Adalet olun. takvaya en yakın olan, haramdan sakıma en yakın olan, cennete en yakın olan davranış budur buyurur. Hatta ne buyuruyor? Bir kavme buğz edebilirsiniz. Onlardan nefret edebilirsiniz. Onlara kin besleyebilirsiniz. Kan davalısı olabilirsiniz. Mal davalısı olabilirsiniz. Veyahut aranızda başka husumetler oluş olabilir. Ama sakın bir, bir kavmi, bir topluluğu, bir cami veya bir şahsı, bir ferdi sevmemeniz, ona kızmanız, buz ve nefret taşmanız, onlar hakkında adaletsizlik yapmaya sizi sevk etmesin. Allah Allah. Hatta ne buyuruyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haramdan men ettiler. E, Kabe-i sokmadılar. Ümre yaptırmadılar. E, hatta işte müşrikler evlerinden, yurtlarından çıkarttılar. Mallana, mülklerine Mekke'de Nasıl taşınmaz şeyleri, nasıl götürecek evini? Birkaç bir şey yanına alabilen aldık. Medine-i Münevri'ye icret ettiler, çıktılar. Kalan evlerine, mallarına, müktelen her el koydu bu müşrikler, bu zındıklar, Ebu Cehiller. Ebu, Ebu, Efendim, Lehebler işte. Velid ibn-i Übey ibn, Übe ibn Halefler. Ama yine Kur'an ne söylüyor? وَلَا اَجِرْمَنْ لَكُمْ شَنَٰى E onlar صدduk mai el mescid el haramen ta'tadu. Onlar sizin Mescid-i Haram'dan Kabe'den men etti. Ya Allah'ın peygamberini, Allah'ın elçisini, onun sahabesini Allah'ın evinden engelledi adam ya. Yine de diyorsunuz onlara adaletsizlik yapmayın. Hatta aşmayın. Hatta aşmayın, sınırı geçmeyin. Kur'an bu, İslam bu, Allah'ın nizamı bu. Adalet başka nerede aranır? Allah'ın adil mutlak Allah'ımızın dininden başka yerde, hükmünden başka yerde, şeriatından başka yerde, Habibinin sünnetinin gayri yerde. Adalet aranır mı ya? Öküzün altında buzak kim bulmuş? Beklemekle bulunur mu? Ne vakit uğracek? Nerede görülmüş? Onun için İslam bize adalet emrediyor. Kur'an-ı Kerim bütün bundan bahsediyor. zulmü i nehyediyor. E, haksızlık yapmayı azami derecede... şiddetli azaplarla ve idlerle tehdit et, tabi tutuyor. Onun için peygamberler adaletlidir. E, veliler adaletlidir. Salih kullar adaletlidir. Zaten adaletli olmayana salih denmez ki. Teheccüd namazı kılmakla, akşama kadar zikir yapmakla, ondan sonra gidip birinin hakkını yerse buna salih denir mi? Salih olmak için müttaki takva sahibi denebilmek için, veli olmak için Ondan sonra iyi kul أنهم يحبون الله ويعبدونه ويؤمنون به ويسلونه ويستجيبون له ويستجيبون له ويستجيبون له ويستجيبون له ويستجيبون له ويستجيبون له ويستجيبون له ويستجيبون له ويستجيبون له ويستجيبون değil mi? له ويستجيبون له ويستجيبون muttakîn fî cennâtin ويستجيبون له ويستجيبون له ويستجيبون له nimetlerle dolu cennetlerde ebedi kalacaklar. Bütün Kur'an bunları ويستجيبون له Ama bunların hepsinde özel bir vası haramlardan sakınmak. E, haramların en büyüğeli kul hakkı, zulüm. Onun için Allah'ın dostları hep adaletli olmuşlar. Ha bununla beraber Allah dostu olmadığı halde, hatta Allah'ın düşmanı olduğu halde, çünkü kafirler Allah'ın düşmanlarıdır. Mecusidir. efendim, efendim. Nasranidir. Veya veyahut ateisttir, deisttir vesairedir yani bunlar kafir tabii ki. Allah peygamberi inanmayan ben mi? Müslüman mı diyeceğim? İyi ahlaklı olabilir mesela bazı huyları bakımından. Adaletli de olabilir. E işte, tersini de söyledim. Müslüman olup da adaletsizler de var. Şimdi Allahu Teala'nın adaleti mutlak manada. Mutlak ne demek? Kayıtsız, şartsız. Şeksiz, şüphesiz. Her ne yapıyorsa yerli yerinde hikmetli ve adaletli. Bu nasıl iş böyle? Bu niye böyle oluyor? Diyemezsen. Çünkü neden? Mülk kimin? Yani sen, seni kim yarattı? allah Teala. Teala. Dolayısıyla Seni yaratan olduktan sonra, yaşatan olduktan sonra, yediren olduktan sonra, sen onun mülkü olduktan sonra... Peki zulüm ne? Zulmün tarifi ne? Öyle yaşayın bir tarifi olması lazım. Sana göre zulüm, bana göre adalet. Bana göre adalet, sana göre zulüm olabilir. Herkes kendi kafasına göre. Değil mi yani şimdi? Ona da bakarsan, efendim... Afedersiniz öküz yan gelmiş yapmış, samanı yiyor, yiyor, yiyor, yiyor. Ondan sonra e, bir çifte koşacağın veya tabi tarlaya bayra koşacağın e, misal Bana ne zulüm yapıyorsun arkadaş, ver samanımı yiyeyim yatayım aşağı. Yani yatan öküzün zaman olmaz demişler. Yani şimdi orada yemini de vereceksin, suyunu da vereceksin, fazla da yük vermeyeceksin, fazla da iş vermeyeceksin ama sende bir işin var. Allah Teala seni de bu iş için halik etmiş mesela. Yani ona sorarsan, afedersiniz öküze, e, bana zulmet mi? Ne olacak sana? Sadece yemimi ver ben yatacağım. Bir de dişimi ver. Ondan sonra erkek dişi çiftleşeceğim. Oh ne güzel. Alâ memleket. Bu şey ahırın sahibi ne yiyecek? Ondan sonra o adam yemediğimi, içmediğimi sana nereden yem verecek? Yani misal. Onun için herkes kime göre adalet, kime göre zulüm yani. Bu işler ayrı. Ama allah Teala'nın yaptığı bir işte zulüm yaptığı haşa denmez. Çünkü innallâh la miskal eder, zerretin diyor Kur'an. Allah Teala zerre kadar zeren demek toz kadar mikrop gözle görünmür. Müteşter, müteşter kimyahaneye bilmem neye e, cihazla meazdana bakacaksın da ancak zor görürsün yani. O kadar bile zulmetmez. Kur'an Kerim'de çok bu. Hem Allah Allah kullara e, zulüm yapmaz buyurmuyor. Zulmü irade de etmez. En ufak bir şekilde. allah Teala'nın iradesi zulme tealluk etmez ya. Niye? Zulümden münezze, niye zulmezsin? Zulüm acizlik göstergesidir. Ee, gücü yetmeyenin, becermeyenin, ezik olanın, ondan sonra efendim e, ne bileyim, Hattar olanın, hain olanın, aldatmacı olanın, eziyet etmeden, işkenceden, zevk alanın, ne bileyim Allah-u Teala'dan en uzak sıfatları aşağıya. Ben kullarıma azıcık bile zulmetmem, zerre kadar zulmetmem buyuruyor. Bütün Kur'an bunu söylüyor. O halde Allah-u Teala bunu buyurduğuna göre, biz de Müslüman olarak Allah'ın kelamına inandığımıza göre, Allah'ımızın yaptığı her şey nedir? Adalettir. Adalettir. Şimdi bunu, ama allah Teala'nın adaletini doğru anlamak lazım. Yani allah Teala'nın zulüm yapmasını düşünmek, düşünmek yani bir Müslüman olarak bizim allah Teala'dan zulüm sadir olur mu olmaz mı haşa böyle bir şekke sokup da acaba ile bir sual bile sormak muhal bu bunu düşünmek imkansız neden nasıl var sarih ayetler ifadeler var e peki o zaman Allah-u bazı işlerini bazı yaptığı işleri anlamıyoruz ya anlamıyorsun sen aklın ermez neden e gaybı bilmiyorsun gaybı bilmiyorsun yani perdenin arkasını görmüyorsun Biz bir saniye sonrayı, bir dakikayı bırak, bir saniye sonra ne olacağını bilmiyorsun. E, kabir, mahşer, sırat, mizan, cennet, cehennem oradakiler ne olacağını bilmiyorsun. Senin için e, hangi şey daha faydalı bilmiyorsun. Birçok işi başımıza açtık, hep zarar açtık başımıza, sonra hep pişman olduk. Bilseydik olur muyduk? Ne fırsatlar, ne imkanlar kaçırdık değil mi? Tamamızda paralarımız vardı, bilmem neyimiz vardı. Altın alsaydık bu arada pahalaşacağını bir şey, kümüş gümüş alsaydık, kümüş bile ne kadar pahalaşmış. Şimdi mesela adam yani 10 liralık kümüş alsa şimdi abad olmuştu 40 senedir. O zaman 10 liralık gümüş alsa şimdi trilyoner olmuş. Misal, misal. Öle gün tealemul gayb lestekfer'tunel hayr ve Gaybı bilseydim e, malı çoğaltırdım. Hiçbir belada başıma gelmezdi. Ne bileyim. Oradan kafana saksı düşecek yani o yoldan geçer misin yoksa? Eve nice insanlar bugün sağlam çıktılar, sakat döndüler, kimsin cenazesi için döndü eve. E kim bilir ki ne çıkar mıydı evinden, gider miydi oraya? Başına bir şey gelecek bilse. Yani Allah Teala Habibine bize duyurtur, öyle bildiriyor. E, efendim sal Allah bildirmesiyle biliyordu. Ama tabii Allah bildirmede nasıl bilsin? E bize zaten pek bildirdiği de söz konusu değil. Ancak rüya ile müşaile çünkü evliyada değiliz ki kerametimiz olsun e rüya tamam rüyada müslümana da bildirir kafire de bildirir i̇şte biliyorsunuz yusuf aleyhisselamın e, e, zamanındaki hükümdar müslüman değil müslüman olmayan bir hükümdarın gördüğü rüyayı yusuf aleyhisselam tabir ederek tabi o da tabirini anlamadı zaten anlasa yusuf aleyhisselamı hapisden mi çıkartacak tabire muhtaç oldu Ondan sonra yandaki de hapis arkadaşım var. Yusuf diye bir hapiste bir arkadaşım var. Çok rüya tabir etti. Bizimkini tabir etti. Bak bizimki çıktı. Beni senin yanında saki olacağımı söylemişti. Daha ben hapisteyken dedi krala. Yapma ya onu da bildi. Ya. Sen böyle hapisten çıktın yanıma kadar geldin. İyi. E, o zaman çağır onu dedi falan. şey i̇şte yedi sene kıtlık olacak. Yedi sene efendim e, bolluk olacak vesaire. E şimdi bunları Yusuf tabir etti ama bu kime gösterildi? Melike gösterildi. Melike. Efendim, cins yani Hüsnü Aleyhisselam'a o vakit iman etmiş bir Müslüman değil, değil. Yani burada kafire de bir rüya gösterebilir. Ağacın altını kaz 5 metre altta bir gömü var. Yani bir gavurun biri de gidip bir rüyaya göre bir yerden bir diyelim ki bir şey de bulur. ya bir ilaç bulur, bir şey bulur. Bunlar olmuştur mesela. Calinuslar, Eflatunlar bunlar da rüyalarda da bazı ilaçları. Çünkü bir insan kafayı bir şey çok takarsa efendim Allah gösterir. Ama peygamberlere nübüvvet ve mucize tarik ile. Veli olursa ona keramet ve ilham tarik ile. Bizim gibilere bir tek rüya yolu kalıyor. Rüyada sadık rüya olmak için sadık işte doğru konuşan dürüst adam olmak lazım falan. Eşin kaybı bilmiyorsun. Kaybı bilmeyince de e, ne olacağını bilmiyorsun. Bir, bir adım ötesine var bilmiyorsun. Belki de orada e, kapak var. Sen yol zannediyorsun. ineceksin dibine kuyunun yani. Kaç kişi öyle yolda düşüyor ya. Düz yolda adam bir de baktı kuyunun içine buldu kendini yani. Onun için sen şimdi ne kadarlık ilmin var da neye göre konuşuyorsun? Allah-u Teala diyor ki ben sana zulmetmem. Hey ya Rabbi tamam da benim başıma gelen bana hiç hoş gelmedi yani. Bu iş bana bir Sen öyle zannet. Altında aslan yatıyor. İnnemâ yüveffes sabirûne ecruûn bigheyri Allah sabredenlere ücretlerini hesapsız verecek. İşte bu ayetin tefsirindeki hadisiyeti ne buyuruyor? Yarın ahirette Ee, mahşerde zekat eline belli bir hesaba göre sevap veriliyor. Namazı eline sevap veriliyor. Orucu eline sevap veriliyor. Zikir eline sevap veriliyor. Ama ağrı, sancı, hastalık, dert, bela, musibet, keder adama mayıs yağmur gibi yağmış. Dünyada başı beladan kurtulmamış yahu. Adamı sabretmiş Allah'tan geldi. Razı gelmiş. Adalet sahibidir kurban olduğum. Rahmet meramez sahibidir. Vardır bir bildiği demiş. Razıyım Allah'ım senden demiş yani. Onların başından aşağı bunlara hesapsız dökün sevapları buyuracak. Dökecekler başından aşağı. Öyle sevap, öyle derece, öyle mükafat, ebedi ahiret, sonsuz cennet. Ha, burası geçti, bitti. Köşkteki de ölüyor, saraydaki de ölüyor, çöplükteki de ölüyor, hapisteki de ölüyor, tumanhanedeki de ölüyor. Bittikten sonra gerideki zevkten eser mi kalıyor? Ama sabredenlere hesapsız, tartımsız buyur. Dökün başlarından buyuruş. O zaman dünyadaki bela ehli yeveddü elül bela Levanne culudun kuridat hadi şerimte o zaman dünyadaki belalara sabredenler keşke daha fazla belalar görseydik de ahiretteki sevaplarımız derecelerimiz daha yüksek olsaydı çünkü ahiret bitmez tükenmez sonsuz hayatta nimet daha fazla olurdu keşke bizim derilerimiz makaslarla kesilseydi biz canlı canlıyken uyanık ayıkken yani narkozlu falan değil narkozluyken bizi de bypass ettiler kestiler doğradılar bir şey acı hissetmedik sonra tabii biraz çile çekiyorsun ayıldıktan sonra da Bazı aylarca sürdü bizim eski dönemdeki şeyler, bypasslar daha zorudu. Ee, ama o anda seni kesip, kesip doğuruyorlardı, göğsünü açıyorlardı, kalbin çıkarırsa duymuyorsun ki. Öyle değil. Ayık vaziyette, ayık agah vaziyette, canlı vaziyette makaslarla, yani makas dediğin işte e, ameliyatlarda kesip doğradıkları gibi. Böyle bizim her tarafımızı lime lime kesseler de burada sevabımız çok olsaydı. buyuruluyor. Yani yarın ahirette diyeceklerini hadis-i şerif bize bildiriyor. Ama şimdi bir insan der mi ki etlerimi limelime lime makaslarla kesseler keşke falan da. Ben de sabretsem de rıza göstersem de ahirette kazansın. E şimdi bunu anlamıyor ki. Ne zaman orada görecek? Başına gene allah Teala sen istemesene sana imtihan için belalar veriyor. E sen sabrettim rıza gösterdim de ahirette dökecek kafandan aşağı sevapları. Bu sefer bu lafı diyeceğini Habibi vasıtası da bize şimdiden bildiriyor. Sen de şimdi kafan çalıştır. O zaman başından bela isteme ama bela istenmez, bela dua edilmez. Afiyet istenir, belasızlık istenir. Ama bir şeyde geldiği zaman rızasızlık yapma. Kadere sehbetme. Fela sövme haşa. Feleğin meleğin elinde bir şey yok. Yaratan ancak Allah. Bela yaratan Allah Celle Celal. Razı gel. Kim bilir ne, sana ne iyilikler Murad ediyor. En sevdiği dostlarına niye böyle yapmış o zaman? Eşedül bela. Alel Enbiya. belanın en şiddetlisi peygamberlere geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çektiğini kim çekti Maavziye nebiy misle maavziye benim çektiğim meziyet hiçbir peygamber çekmedi buyuruyor ya bu nasıl bir hadistir sahih hadis Hiçbir peygambersin 950 sene Nuh aleyhisselamın çektiği çileler bak Resulullah Efendimiz diyor ki benimki kadar çekmedi Bu ne makamdır yani biz neler çektiğini biliyor muyuz? 13'ün e için sümmelevliya sonra velilere gelir. Sümmelemsel felemsel. Sonra derecesi ne kadar yüksekse o kadar bela gelir. Bizim millet de yanlış bilir. Zannederler ki işte efendim bu adam mevliya sahibi, takva sahibi olsa buna bela gelmezdi. Bela gelir. Mühim olan bela dine gelmesin. imana gelmesin. itikada gelmesin. Sabırsızlık vermesin. Rızasızlık vermesin. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Dinine imanına bela gelirse bu Allah'ta beni mi buldu diye haşa Bir inanca kapılırsan e bela o zaman gelir. Çünkü neden? Hem dünyanın gitti hem ahiretin gitti. Dünya zaten gitti gidiyor. Ama ahirette kaybediyorsun bu sefer. Beni mi buldu deyince haşa kafir oluyorsun. Beni buldu değil mi bir ben Radıytu <tohjatim> billahi rabbahu bil islami dina ve muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulü nebi. Sabah akşam okuyoruz da her azandan sonra okuyoruz. Ne demek bu? Ya bunu hazmetmek lazım. Şuuruna ermek lazım. Allah zerre kadar zulmet Neden arkasında aslan yatıyor? Bak nice velileri e, geçen işte bir eserde okuyorum yine. Evliyaullah'tan bir zat e, yani 600-700 sene evvelki bir zattan bahsediyor. Efendim gemileri battı. E, Necmül Muhtedi Karajmül Muhtedi isimli eserde gördüm bunu. Bu, o eser de çok eski 700 sene den fazla. Orada bizzattan bahsediyordum meşayıktan. E, sonra gemileri battı. E, gece vakti. Sonra tahtanın üzerinde kalmış. Mübarek. E, yani işte birkaç ahşap geminin batan tahta. O zaman tahta gemiler. Fiber mi? Yok. E, tahtanın geminin tahta parçalarına tutunmuşlar. Ama gecenin karanlığında işte ise işte hangi deniz. Anladığım kadarıyla Mısır tarafında. E, yani yine okyanus tarafı alabilir ve İskenderiye tarafı. Ondan sonra dalgada, fırtınada kalmışlar. Efendim e, o arkadaşı kurtulan sonra, e, sağ çıkabilen e, boğulmadan kurtulabilen sonra anlatıyor. İşte ondan ulema naklediyorlar. Diyor ki mübarek zat diyorlar. İsmi de vardı işte not aldım da. Çok isimler kafama kalmıyor. E, devamlı Kur'an okuyordu diyor. Şimdi onlar aralarında böyle dalgalar giriyor çıkıyor. Birbirinden tabii bir zaman yakındılar. Sonra tabii denizde sen <gülüyor> elinde dümen yok, fren yok. Nasıl birbirine yakın gideceksin yani dalga seni oraya atıyor onu aratıyor. Bir tahtaya yapışabilen, bir tahtaya tutunabilen tutunmuş. Ondan sonra epey birkaç saat böyle birbirine yakın seslerini duymuşlar. Gece, gecenin karanlığında. Mübarek diyor. Devamlı Kur'an okuyor. Devamlı zikrediyor. Ya boğulmak üzere. <gülüyor> Allah Allah. Devamlı Kur'an zikir. Kur'an zikir. Sonra biz e, sesi gelmiş. E, işte o ona herhalde nasılsın diye bağırmış. Birbirini görmüyorlar. Allah Allah. Ne zor iş ya denizin dalgalarında kaldın. Okyanuslarda, fırtınada. E, demiş ki balıklar ayaklarımı yiyor Demiş. Artık işte köpek balıkları mı geldi ne ettilerse bütün dizleri ayaklarını canlı canlı yiyorlar. Allah Zaten en ufak bir kan olsa biliyorsunuz köpek balığı kanın kokusuna gelir. Bütün ayaklarımın ağrısı çok e, demiş ama o kadar duydum diyor bir ayaklarını balıkların yediğine dair böyle bir şey. Hiç şikayetlenmiyorum yine diyor baktım zikre devam Kur'an tilaveti devam ondan sonra birden sesi kesildi diyor. O zaman anladınız vefat ediniz zaten hava ayık açılana kadar kimse kimse... Bu tabi eceli gelmemiş, bu kurtulmuş o mübarek. O zattan haber veriyor durumunu işte gemide beraberdik gemi battı falan. O zatın durumu. E şimdi Allah bu kadar Kur'an ehli zikireyle hafız-ı kurra, Allame-i Allah'tan Evliyaullah'tan zat, zatı şimdi bütün balıklara yedirmiş bacaklarını bilmem ne. E şimdi onu kurtartmaz mı yani şimdi? Zulüm müdür? Haşa! Adalettir, adalet! Ne demek adalet? E, o kimin kulu? Allah'ın kulu. Allah, Allah ona anasından babasından çok acır mı? Anasından babasından çok acır. E anan baban sana böyle bir şey reva gör mü? Görmez. Çünkü anan baban ileriyi görmez. Gaybı bilmez. işin arkasını bilmez. Rabbin sana ananda babandan çok acır. Gaybı da bildiği için senin hakkında hayırlısı bu. El hîratu fil olan Olanda hayır var. Durum bu. Ebu Turab-ı Nehşebi, Evliyaullah'ın reislerinden, Ebu Yezid el-Bistami Hazretlerinin karini yakını bir sofrada yemek yemişler. Beyaz Bestami'nin çok değer verdiği bir veli. Velilerin başbuğ ya en büyük Ebu Turab-ı Nehşebi. Koddesallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir makamı vardı ki Allah'ın. Sahrada devamlı namaz kılardı çölde. Devamlı. Çöllerde böyle onu görürler. Direkt gibi duruyor Allah'ım. Gelen görür, geçen görür. Ya adam 6 ay evvel geçtim yine buradan namazda duruyor. Ne Ölüm müdür, dirim müdür bu? Nasıl duruyor böyle ya? Devamlı ibadet. Onu ne yaptı allah Teala biliyor musunuz? Ne yaptı? O meleklerin kanadıyla aldı, cennete uçurdu zannedersiniz değil mi? Aslanlara parçalattı. Aslanlara. Mübarek fenafillah olmuş. Yani Allah'ın zikrinde... E, fani olmuş, kendi nefsini bende zaten kaybetmiş. Fena filha, büyük bir makam. Ondan sonra mesela Evliyaullah'tan Allah'tan e, çürüyenler var, çürümeyenler var. Sizce çürüyenlerin mi makamı yüksek, çürümeyenlerin mi? Peygamberlerde çürüyen yok. İndir <gülüyor> Allah harra E bu Daud sayı hadis. Allah e, toprağa Peygamberlerin bedenlerini yemeyi harap kıldı. Peygamberlerde hiçbiri çürümez. Asla tap taze durur. Velilerde çürüyen var, çürümeyen var. Hangisi? Hacı Salih Efendi Hazretleri demişti bunu. Allah, Allah Sonra kendi de çürümedi. Ne hikmetse fakat ama yani altı ay sonra çıkarttılar işte. Hürriyet gazetesinde manşat oldu. Erzurum'da çöken derde. Kabri şerifi rahmetullahi. Rabbim şefaatle ailesin Bizi de evlen. Ahiret kardeşi kabul etmişti yani. Büyük veli. Dedi ki Fenafillah olanlar, yani fenafillah yüksek makam. Fenafillah makamına erişenler çürür evladım diye. Sonra ben kitapta da gördüm bunu. Çünkü yok etmiş kendini, eritmiş bitirmiş. O çürür, fark etmez. Asıl Allah diricek. Yani makamı mesela biraz daha aşağı olan öyle veliler var, onlar çürümüyor. Dolayısıyla sen şimdi zannetme ki makamına kadar yüksekse ona o kadar nimet gelir. Halbuki makamına kadar yüksekse ona o kadar külfet gelir, bela gelir. Hadis sahi, fümmelemsel felemsel, belanın en şiddetisi peygamberlerden sonra derecesi ne kadar yüksekse o kadar yüksek olana daha fazla gelir diyor. Sayı hadis. Onun için ölçüyü ona göre kurmayın. Yanlış kıstaslara gidersiniz. Mikyaslarla ölçer tartarsınız. Allah'ın dostuna düşmanı zannedersiniz. Düşmanını da çok nimeti bol diye dostu zannedersiniz. Şeyi beşlik etmeyin. Ayet ve var, var. allah Teala'nın burada adaleti var. E bu adam bunu mu hak ediyor? Hayır. Yüksek dereceyi hak ediyor. Allah da onu o yüksek dereceye ulaştırmak için, o makamlara yüksek makamda çıkartmak için, ibadeti de yetmiyorsa, marifeti yetmiyorsa, tefekkürü yetmiyorsa, murakabesi yetmiyorsa, Mevla da ona o yüksek makam murat ettiyse ona bela veriyor. O belayla da orayı açtırıyor. E yarın ahirede gittiği zaman o razı geliyor. O zaten dünyada da Allah'tan razı çünkü o zaten biliyor ki Allah'm beni kazandırmak için yapıyor. Zaten nasıl yoksa veli olacak, salih olacak, anladın mı? Velilerin bir sorunu yok bana niye bela geliyor diye. Düşmanların sorunu var. Onun için sen şimdi adalet zannettiğin e, zulüm olabilir, zulüm zan adalet olabilir. Allah en büyük velisine e, 20 sene, 30 sene felç ya bu ağır hastalık inim inim inmetebilir. Aleyhisselam'ın ne günah var? Peygamber günahsız. Niye yedi sene bütün lüme bütün etleri paramparça oldu? Koca bir başla. Ni'mel abd. Ne güzel kul diyor Allah. İnna vecdna sabira. Biz onu sabırlı bulduk. Bilmiyor muydu ki sabırlı olduğunu? Bilmez mi ki bulsun? Ama ben ezelden biliyordum. Ama imtihan ediyorum kullarımı. İmtihan ediyorum. Sabırlı bulduk. Ne gibi? bildiğimiz gibi bulduk. Bilmiyorduk da imtihan ettik, sınadık, denedik de böyle çıktı. Değil haşa. Senin benim gibi mi bu? Mevla'nın sıfatı. Biz onu bildiğimiz gibi bulduk. Sabırlı bildik, sabırlı bulduk. Ni'mel abdu. O ne güzel kul. Başına ne gelecek gelsin sırf Allah'a müracaat ediyor. Çocuğu kim ne yaparsa yapacaksın. Ana, ana, anam, anam diye anam alar. ağlar. Anası vursa yine anam diye gidiyor anasına diyor. Ya anası vurdu ona gidip babasına gitmiyor. Yine gidiyor anasının koyuna. İşte bir kul da Allah'ından Celle Celaluhu ne belâ gelse... Allah'a daha çok dönmesi artar. Yönelmesi artar. Beni mi bulduk der mi haşa? Onun için Allah'ın adaletini siz böyle mahlukatın adaletiyle kıyas etmeyin. Çünkü bir defa allah Teala kendi mülkünde tasarrufta bulunuyor. Zulmün tarifini şey, bu turab-ı nakşe bir çölde ibadet ederken Allah aslanlara parçalattırdı. Her aslanın karnına bir parça gitti. Ya onu aslanların karnından diriltecek, mahşere çıkaracak. Çevap vahşi hayvanlar tırılıyor, onları yedikleri de onlar o yemiş öbürü onu yemiş Aslana karışmış onun cüzlerine girmiş o aslan ölmüş onu öbürleri yemiş veya toprak olmuş çürümüş toprak neresini kadhalim lavaten kusularzum toprak onların neresini noksanlaştırmış neresini eksitmiş hangi etini kemiği hangi toprak parçasına karışmış Biz <gülüyor> bildik diyor Kur'an binden a kitabın Hafiz her güzüne her cüzüne parçasına zerresine yani bir balık leşi sahile vurmuş. Tühsene ya. Allah Allah. Bütün balıklar geliyorlar dalgayla beraber ondan bir parça koparıyorlar. Dalga çekildikçe onlar çekiliyorlar. Bu sefer kargalarmış, kuşlar havadan iniş yapıyorlar o leşin üzerine. Onlar oradan mesela diyelim ki bir balina o senelerceseler bitmezler kuşlar, kurtlar. Ondan sonra benim su çekilince onlar geliyorlar. biraz alıyorlar. Sonra bir daha su gelince yeniden balıklar üşüşüyorlar. Hepsi bir parça koparıyorlar gidiyorlar. Sonra bir daha su çekilince bu sefer karadaki vahşi hayvanlar, sıttanlar, tilkiler bilmem ne onlar geliyorlar. Binlerce, on binlerce hayvana gitmiş. E bunun parçalarını kim yemiş, kimi kim yemiş hepsini bildik diyor. Her bir zerreyi zapt eden, yazan ne nerede çürüdüğü, kaybolduğu muhafaza eden bir kitap, bir levh-i mahfuz var bizim katımızda, nezdimizde. Şimdi manevimizde Allah buyuruyor. Kaf suresinin ayetidir. Sen kimden bahsediyorsun? Böyle bir sonsuz ilim. Onun için Ebu Tura hazretlerini ne yaptı? Aslanlara yedirdi. Makamı çok yüksek. Allah Allah Allah'ın zikrinde fâni olmuş kendini zaten. Tüketmiş, bitirmiş. Ona ne zararı var? Ama Mevla böyle işler yapar. E sen şimdi sana sorsan, Bu adalet değil haşa. Ne yapması lazım? Firavun'u paramparca, Firavun'un da cesedini sağlam çıkartmış. Firavun da Kızıldeniz'den, senin bedenini sağlam çıkartacağım dedi ona. Hala müzede duruyor, Ali Ar-i Vati'nin İngiltere'deki oysa. E bedeninizi kurtaracağım diyor, ayet var kurtardı. Yani cesedini yani. Evliyanın reisi paramparca. E Zekeri Aleyhisselam büyük peygamber testereyle piştirdi. Beni İsrail testereyle piştirdi ağacın içinde beraber. Testereyle ortadan ağacı piştiler. E Yahya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam başını kestiler. Tasa koydular hükümdara sundular. Hükümdar karının keyfine sundu bir karının keyfine. Yahya Aleyhisselam'la zina etmek ister. Yahya Aleyhisselam da hiç e, zerre kadar, zaten hiç evlenmemiştir. Hiç e, Cinsellik manasında erkekliği olmakla beraber hiç canı kadın çekmemiş. Hasur olan bir Nebi Zişan aleyhissalatu vesselam. O kadar onun çok yakışıklığına şuna aşağı oldu. Aynı işte ondan sonra hükümdarda e, talip olunca önemli işte şunu şey yaparsan ben sana varırım. veya işte efendim e, nedir Yahya'nın başını istiyorum. Halbuki peygambere inanan adam karının keyfi için, bir karının keyfi için işte Yahya Aleyhisselam başını kestiler tasa koydu. Tasın içinde Yahya başını getirdiler. Ta mübarek Yahya Aleyhisselam'ın başı Şam'da Emevi Camisi'nde türbesi. Efendi Hazretleri'ne ziyaret ediyor. Ben bir ilk kere daha ettim sonra. Yani önceden de etmiştim de. Sonra bedeni nerede? Sayda'da. Beyrut, Lübnan'da Sayda. Sayda'da tepede. Başı nerede? Beden nerede yani? Ya bunlar Allah'ın peygamberleri değil mi kardeşim? Niye Firavunlar, Kanunlar? Kanun gerçi batırıldı. E şimdi dünyada bu kadar gavur varken, zalim varken değil mi? Netanyahular varken, işte efendim Trump'tır, Biden'dır, bilmem nedir, böyle zındıklar varken buna ne belalar yani? Müslümanların başına bela olmuşlar. Yemen'den, Filistin'den, Doğu Türkistan'dan, Çin gavurları varken oradaki komünist Yöneticiler, bütün Müslümanlara ne zulümler yapıyorlar ya. E şimdi böyle Allah'ın dostları inim inim bunlar da keyfinde yiyen içen var. Senin kafan çalışmaz. Allah Teala onun azabını artırıyor. Ateşini kızdırıyor. Belasını bulduruyor. Buradaki bu dostuna makam atlatıyor. Derecesini terfi ettiriyor. Bunun için Allah'ın adaletin kıyas edilmez bir adlil mahlukin yaratılanların yaptığı adaletle kıyas yapılmaz. Çünkü neden? Bize göre mantık nedir? Mantık nedir? Benim sözümü dinleyen var, dinlemeyen var. Şimdi benim bir çocuğum lafımı dinliyor, bana hizmet ediyor. Bir çocuğum lafımı dinlemiyor, aksini yapıyor. E ben şimdi lafımı dinleyip bana hizmeti geçen emeği geçen çocuğumu mirasımdan mahrum edersem, ondan sonra bana hiç yakınımdan, uzamdan geçmeyen, hiçbir beş kuruşun faydası olmamış hürmeti, saygısı olmayan Ee, hatta beni belki de tartaklamış dövmüş sövmüş bir çocuğuma da mirastan pay verirsem bana ne derler kafayı yemiş derler İnsafsız, vicdansız deli dengesiz öyle denir yani insanlar arasındaki durum budur ama sen şimdi allah Teala peygamberin kafasını kestiriyor öbür peygamberi ortadan büktürüyor. efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne çileler çektiriyor Ondan sonra efendim bu kadar velileri aslanlara yeme diyor, balıklara yeme diyor. Orada düşmanlarını da yediriyor, içeri saraylarda keyif sürtürüyor. E şimdi buna sen diyebilir misin ki mahlukun adaletiyle efendim hikmetiyle, isabetiyle, dengesiyle, dengesiziyle kıyas edilir mi şimdi bu Allah'ımızın adaleti? Efali ilahiye. Allah'ımızın hikmetli fiilleri. Biz şimdi fiiller bahsindeyiz. Onun için dikkat edelim. sakın Allah'ımızın bir işine karışmayalım, dahil etmeyelim. Yani beyin olarak vesvese ayrı bir şey. Kalpten gelir geçer. Allah muhafaza etsin şeytanın vesvesesinden. Ama dikkat edelim yani. İşte evliya Allah'tan biri bir adada devamlı ibadet ediyordu. Sonra o adada çok da makamı yüksekti. Zamanın en büyük kutbu, kutuplarından, velilerinden idi. Sıralı ibadet ediyordu. Sonra kurak da ada. Adada bir yağmur yağdı. O da mübarek içinden geçirdi ki dedi ki ya kurban olduğumu Allah'ım dedi. Bu kurak adaya zaten ne kadar yağmur yağsa da burada ot bitmez. Toprağa şahit değil. Mümbit bir arazi değil. Yani bu kadar mümbit topraklar yağmur bekliyor. Oranın halkı e, kuraklık kıtlık çekiyor. Açlık sefalet çekiyor. Oralara yağdıracağı yağmuru burada denizin ortasına yağdırıyor. Etraf zaten tuzlu su yağın halbuki tatlı suyun yağmurun denize yağmasında ne hikmetler ve menfaatler var denizin içinde de o dengenin sağlanması tuzlu suyla tatlı suyun karışması onlar ayrı bir şey. Onun balıklara ne faydaları var efendim de, evrendeki dengelere Allah'ımız ne faydalar temin ediyor o sade, onlar ayrı bir şey de tabi Sedefler inciler bile onun Mayıs yağmurunda da oluyor yani tuzlu sudan olmuyor o. Sadaf ağzını açıyor, o suyu kapıyor yani ya o damla, o damla onun içinde ince oluyor mesela en -nâtinde. Senin anlayacağın işler değil. benim benim iş değil de. Dolayısıyla yani o zat böyle bir şey düşündü ya, böyle bir şey düşündü. Şelak. İşte Ondan sonra başka velilerden bir zat'a Allahu Teala ilham etti ki, git ozatı bul, ona söyle ki e, makamından azledildi. Velilik makamı yüksek makamdan azledildi. Bu neye benzemez? Başbakanlıktan azledilmeye, bakanlıktan azledilmeye, bürokratisinden azledilmeye benzemez. Allah'ın velâetinden çıktı, dostluk mertebesinden çıktı, soyuldu ya. O zat da geldi. O zaten içine düştü bir şey. O düşünceden sonra çok bilmem nasıl ettim, nasıl gittim. Ondan sonra o zat ona onu haber edince... Dedi ki ben zaten fark ediyorum maneviyatım gitti yani feyiz nur söndü ama ibadete devam ediyorum ne yapayım başka kapı yok Allah'ımız kurban olduğum ne yaparsa razıyız. Dedi ki dedi, dedi bir şey istiyorum senden dedi. Ne olur dedi. Bak Allah seni bana gönderdi. Bu haberi bana bildirdi senin vasıtanla. Ben dedi bir şey istemiyorum. Senden bir şey istiyorum. Nedir o? Dedi ki ben dedi böyle senelerdir adada durmuşum. E, hiç insan içine karışmamışım. Sıralı ibadet etmişim, zikretmişim. E, şimdi beni dedi artık dedi bu saatten sonra ben adada dursam. Sırf hususi zikirler, fikirle murakabeler falan makamlarım da gitti. Al dedi sen beni dedi götür şehre dedi. E, geldi sen ayağın yok mu dedi. Yok dedi şehre gidelim dedi beraber. Bir çarşı pazarın en kalabalık yerine beni al dedi. Ondan sonra benim dedi boynuma bir tane dedi kelp, köpek tasması tak dedi. Ondan sonra o tasmayı da tak dedi. Benim de dedi iki elimin iki ayağım üstündeyim ya iki elimi de dedi dört ayaklı olayım dedi. İki elimi de dedi yere koyayım dedi hayvan gibi dedi. Ondan sonra o tasmayı da boynumdan sürüterek beni çek dedi. Bütün pazarda o zamanları bu ne büyük evliya herkes en büyük evliya biliyorlar onu ...kendini rezil edecek. Çünkü bir yanlış etti ya, makamına nispetle. Bizim gibiler. Adımbaşı böyle şeyler düşünüyoruz, yapıyoruz. Allah muhafaza. Makamımız da yok ki, nereden düşeceğiz yani. Ondan sonra e, beni dedi, çekmeye başla dedi. Ondan sonra millete dellal bağır çekerken de bütün millet sana, belki de seni dövmeye kalkarlar. Efendim, Cevliya'yı böyle yapıyorsun falan. Sen de o zaman der, diye bağırırsın ki dedi. Allah'ın işine karışanın cezası budur. Böyle bağıra bağıra gidersin dedi. Beni rezil edersin dedi. Ben hak ettim dedi bunu. Ya dedim mübarek adam ne ağır bir şey bana yüklüyorsun, teklif ediyorsun. Sen yüksek makam sahibi bir velin. allah Teala ben de orta halli bir ama bana allah Teala bunu ilham etti. Ben de geldim sana bilirim. E şimdi bana ne böyle zor işler veriyorsun ya Allah aşkına dedi. Ya kardeşim Allah adını niye beni şey, salıyorsun dedi ya. Mecbur ediyorsun beni dedi. Ondan sonra hakikaten gittiler işte böyle pazarın ortasına geldi çarşının kapı. Ağzından e, tasma işte bu arada taktı falan tam o mübarek e, iki elini yere indirip de efendim dört ayaklı vaziyetine girecekken Allahu Teala o zata yine, yine ilham etti. O zata ilham etti. dedi ki bir kulumuzun kendini bu şekil e, dört ayaklı makamına indirmesine rıza göstermeyiz. Böyle bir yanlış fikre sahip bir şey düşünebildi ama makamına onu iadet ettik. Madem bu kadar nefsini kırdı, haz bu nefs yaptı, tevazu yaptı, makamına yadet. Efendi Hazret çok anlatırdı bunu. Dolayısıyla tam makamına yadı. yine adaya geçti. Allah'ın işine karışanın hali budur diye bağırttıracaktı. Görüyor musun? Onun için senin bildiğin hikmet ya, ya şimdi burada kurak bir çöl arazisine bu yağmurun yağması çok isabetli değil yani. Hikmet isabet ya. Eee bu nereye yağmalı? işte efendim e, e, yağmur bekleyen münbit araziler var. Oraya yağacak. Orada mahsul olacak. O mahsullen millet çoluk çocuğuna nafaka götürecek. Şudur budur. Ya o millet azdıysa Ya o millet kuyusunu kazdıysa, ya o millet içki kumar faiz fuhşa düştüyse, ya o tarlaların sahipleri zulüm yapıyorsa aşire dağları. E sen ne biliyorsun? Allah oraya kuraklık veriyorsa niye veriyor? Sen ne biliyorsun Allah bu adanın ortasına yağdırıyorsa niye yağdırıyor? Gaybı biliyor musun? E gaybı bilmeyen, önünü görmeyen, bir saniye sonrasın bilmeyen, arkasında yatan aslanı bilmeyen perdenin arkasını e, ilmi erişmeyen senin benim gibi cühela... E, nasıl sen Allah'ın bir fiili hakkında bir sanatı hakkında bir eseri hakkında yorum yapabilme gücünü kendi buluyorsun be Müslüman adam ya. Onun için Allahu Teala zulüm yapmaz. Allahu Teala'dan zulüm tasavvur etmek haşa muhaldir. anladın mı haberi olan suçsuz olan günahsız olan birine acı verir mi ehli sünnete göre verir e peygambere veriyor işte günahlı mı e değil veliler de günahsız yani mahfuzdur günahsız derken peygamber gibi masum günah işlemek istese de işleyemez manasında masum değil ama evliyaullahın bir çoğu günah da her insan günah işlemek zorunda mı günah işleyebilir başka işliyor başka Bilfil istiyor bak peygamber işleyemez. Masum o demek. Evliya Allah'tan günah sudur edebilir mi edebilir. Evliya Allah'tan günah sudur etmek zorunda mı yani? Nice günahsız veli var, insan var. E o zaman epeki onlara elen vermiyor mu? Acı vermiyor. Mu? E veriyor. Peki Allahü Teala günahkar birine sevap verebilir mi? E verir geçense Buhari hadisinde kaç ters geçiyor? Faşa kadın ömrü fuhuşla geçmiş, köpeğe su verdi diye. Buhari hadisi olmasa inkar edeceksiniz ya. Feşekere Allah, feşekere Allah la feşekere vallahu la. Allah teşekkür etti, afetti diyor. Köpek dilini çıkartmış, yere, yerin serinliğine ayağıyla eşmiş, toprağın dibindeki neme dilini yatırarak serinlemeye çalışıyor, ölüyordu köpek. Ciyeri sönüyordu. O kadın geldi, yaş bağını ayakkabısına bağladı, oradan kuyuya biraz sarkıttı. Su da yakındı. Oradan çektiğiyle köpeği su vardı. Allah mağfiret et. İşte bak, günahkara sevap verebilir mi? Verdi işte Buhari'de verebilir mi? Verebilir mi? Verdi. Bildiriyor Kur'an'da da, hadiste de bunlar var. Allah Allah. On sonra ki fark şurada. Kur'an-ı Kerim'de Geçen illa men ve amile salih işte tevbe eden salih ameşten fe ula Eke Hasenat günahlarını sevaplara çevirdiğini beyan ediyor. Ama orada bir tevbe, iman ameli Salih de söylüyor. E, bu fahişe kadın meselesinde O fuhşuna tevbe etti Diye bir şey yok hadiste. Ama tabii ki Müslüman e, yani imanlı fakat günahkar. Orada bir yaptığı iyilik var köpeğe su vermiş. E köpeğe su vermiş. İsa Betül Asi deniyor bunu hakikate. Yani isyankara sevap verir, verilmesi caiz mi? Yani düşünülebilir mi? Allah caiz vacip haşa öyle bir şey değil. Bizim yani inancımız olarak bunu düşünmemiz kabullenmemiz caiz mi? Tabii el-i sünnete göre günahkara sevap verebilir. Halbuki günahından da tevbe etmemiş daha. Ama o başka o başka. Burada başka bir iyilik yapmış yani. O sırada muhakabeti mutluya. Ve itaat eden birine namazlı, abdestli, zikirli, Kur'anlı hacı, hoca, hafız, neyse, umreci ha onu azap edebilir mi? Ezebilir. Adam zina etmiş, onun zinasını affeder. Başka bir hayrına sayar, iyiliğine sayar, bilmem ne. Affedebilir. Ki yapacak bunları ahirette ama kime yapacak? Özel müşahhas bir şahıstan bahsedemiyoruz. Onun için bir kimse bilmiyor ne olacağını. Ama zina hakkında büyük azap tehdidi var. Esem kuyusuna cehennem dibini boylayacak. O tamam. Ama şahıs olarak şahsı baz aldığımızda bilmiyoruz. Öbürü de ayaksa tutuklup üstüne idrar sıçratıyor. Meciuzule kebu ale sagire kebire işte Ömer Nesef'in Akaid metninde de bunu söylüyor. Büyük günah ceza vermekten vazgeçebilir. Küçük günah da gel bakalım deyip Üzerine idrar ve necaset sıçratmışsın. E zina gibi bir günah değil. Ama ondan sebep adamı cehenneme atabilir. Veya kabir azabı ki kabir azabının çoğu idrar sıçrıntısındandır. İdrar sıçratmayın üzerine. Kabir azabının toptanı ondandır buyuruyor. E burada da fahişe kadın işte zinaya e, affetti. Orada köpeğe su bekler. Öbüründe de kabirde adam inim, inim, inim inliyor üstüne idrar sıçratmaktan. E şimdi sen burada ne olduğunu bilemezsin. Bunların hepsi adalet midir? Adaletler. Allah-u Teala'nın fiillerinde engelleme. allah Teala sen asla bir sınır koyamazsın. allah Teala burada en iyi görünen budur. Bu adam hakkında bunu böyle yapması daha uygundur. Bu adamın daha karınadır, menfaatınadır. Onun için Allah'ın bunu yapması vaciptir, zorunludur, mecbur böyle yapacak. Haşa. İşte mutezile kafasızlarının durumu düştüğü durum budur Allah hakkında. Haşa ve kella Ondan sonra Allah'ın adaleti Peki burada Allah ne yapıyor? Adalet yapıyor Adalet yapıyor Peki zinadeni oradan fahişeyi affetmiş Köpeğe sonra o rahmet lütuf yapıyor E tamam e burada idrar sıçratmış Üstüne buna niye azap yapıyor? Adalet yapıyor Anladın mı? Zulüm söz konusu mu? Haşa neden? Çünkü bir kul ne kadar adalet Yapıyorum zannetse de Ee, yutasavvarı düşünülebilir mi ondan en adaletli bir insandan bile zulüm yapması düşünülebilir mi tabi düşünülebilir zulümden münezzeh değil ki kuldur enniyetinde ne kadar adil olmaya dikkat etse bile neden ee, bir tasarruf iyi e, tasarrufta bulunur harcamada bulunur e, bir yönetim ne teşebbüs eder nerede fi mülkil gayri başkasının mülkünde başkasının mülkünde ne demek e şimdi Mülk yaratılmak cihetinden her şey Allahu Teala mülküdür. Dolayısıyla hanım senin eşindir ama mülkün değil. Çocuk senin senin çocuğundur, senin suyundan dolmuştur, yaratılmıştır, senin mülkün değil. Ev bile senin evin senin mülkün değil. Eşinik bahçedeki hayvan senin mülkün mü? E bu bahçedeki böcekler bana aittir, bunları yakacağım. Ondan sonra ver çimeni ateşe. Bütün haşarat yansın. Nasıl fecesin bunun hesabını ahirette Allah'ın mahlukatını yakın süpürün? E benim bahçem değil mi kardeşim? Kardeşim sen yaratmadın bunu. Onun için Allah-u Teala'nın izin verdiğini yapabilirsin. İzin verdiğini yapabilirsin. İzin vermediği bir şey yapamazsın. Sende intifa hakkı var. Faydalanma hakkı var. Yaratan sen değilsin. Mülkiyet yok. İntifa başka mülkiyet başka. Sana 40 seneliğine 49 seneliğine düştü. Eskiden 99 mu neydi? Devlet bir malını kiralıyorsun. Bu, bu senin tapın, malın, mülkün değil. Burada intifa hakkın var, faydalanma. İstersen ihaleyi şifes ederler, senden alırlar veya bir şartı rahat etmedin derler, bilmem ne. Mülkün değil ki. Nerede kaldı ki? Mülküm dediğini bile istimlak ediyor. Geliyor, yol geçiriyor, bilmem ne ortasından, sana da birkaç kuruş ya veriyor ya vermiyor, hakkını da belki de vermiyor, bilmem ne ya. Mülküm dediğin yer bile elinde değil yani. Sen daha ne konuşuyorsun? Kimin malına ne karışıyorsun? Onun için en adaletli olduğu düşünülen birinin bile zulüm yapması düşünülebilir. tabi düşünülebilir. Neden? Kuldur. Kusursuz olmaz. Yanlışlık yapar. Çünkü başkasının mülkünde tasarrufta bulunuyor. Enneatinde hiç kimsenin hiçbir şey kendi mülkü değil. Benim elim benim mülküm değil. Gözüm benim mülküm değil. Bana Allah eli, ayağı, gözü kulağı bütün uzuvlarımı faydalanayım diye vermiş. faydalanayım diye vermiş. Bütün Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyor. Cealelekum sema ve'l absarun lafide. Gözler, kalpler, gönüller, kulaklar verdim size. Buyuruyor. Ondan sonra Kalilam ma Ne kadar az şükrediyorsun? Senin mülkün olsa kime şükredeceksin? Mülkünden sebep. Allah'ın mülkü olduğu için ona şükretmen gerekiyor. Allah Teala bunu bak bu iyiliği yaptım sana niye bana şükretmiyorsun? Buyuruyor. Sana faydalanman için vermiş baltayı. Odun kes ısın. Yemek pişir. Sen gidiyorsun baltayı taşa vuruyorsun. Ucunu körletiyorsun. Mübarek. Ondan sonra konuşuyorsun benim mülküm değil mi? Balta benim değil mi? Senin saçmalığın buradan başlıyor zaten. Ne anlatacağım senin bu, bu kafada olan bir adama ben? Mülk senin mülkün değil. Dolayısıyla elinde bir tasarruf yapamazsın. Ayağında yapamazsın. Sen mesela şimdi bir erkek gidi, veyahut kadın kaşlarını kökünden kazıteyim ben kaşımı da ondan sonra ben buraya da bir tane güzel Ee, kalemle böyle hilal gibi birkaç çektireyim. ne olur zalim olursun. Ya benim kaşım değil mi abi? Benim anlım değil mi? Benim başım değil mi? Değil. Allah Teala buyuruyor ki benim yarattığım fıtrata şekli değiştiremezsin. Ha burnun ameliyat hocam Ne olacaksın abi? Burnum kemerli. Ne yapalım yani? Ne var Allah öyle yaratmış? Ha ama burnumda et var, nefes alamıyorum. Uyamıyorum, işim gücüm bozuldu çünkü gece uykul benim solusa doktor muayenesiyle estetik için değil, ha o ayrı bir şey, o ayrı bir şey nefes alman için orada bir operasyon gerekli. Bu tamam ama sen şimdi e, sakal erkek sakalı kesemez, yahrum hal kulüpetin kesmesi haram. Allah Allah benim çeneme kim karışır ya? Yahu senin çenen mülkün değil. Seni Allah yarattı. Bu sakalı Allah bitirdi. İstediğini köşe yapıyor. İstediğinin burasına e, tüy bitiriyor. İstediğin başka tarafına tüy bitiriyor. Efendim sen istediğin yerde tüy bitiremezsin vücudunda. Sakalını uzun bırakacaksın diyor. Ustura vurmayacaksın diyor. Koltuk altında tüy bitiriyorum. Orayı diyor efendim yolacaksın diyor. Bak orada ustura vurmayacaksın diyor. Yolacaksın yani atayla alacaksın. Yolma. He etek tıraşı. Bir de diyor kasıklarında bitiriyorum diyor. Oradakini de diyor usturayla alacaksın diyor. Bak. Bak şuradaki sakala hiç dokunmayacaksın diyor. Bir tutamdan fazlası makasla kısatacaksın diyor. Koltuk altını ağdayla alacaksın yolarak alacaksın diyor. Kasıktır. Bak bir insanın vücudunda başındakileri diyor. İstersen sünnete göre kulak uzat uzatabilirsin uzatırsan ortadan ikiye ayırırsın, bakımını yaparsın, temiz bakarsın diyor. İstersen de usturuya vursun, istersen de kısaltırsın diyor. Ama diyor her tarafını diyor eşit kısaltacaksın. Ön tarafını fazla bırakıp arka tarafını fazla almayacaksın. Bu haram diyor. Şerat bu. Sen Allah'ın mülküsün. Başına karşımasın, kaşına karşımasın, bıyığına karşımasın, sakalına karşımasın. Koltuk altındaki tüye karışamazsın. Her şeyi, her tarlayı aynı şeyle süremezsin. Sabanla. Oraya diyor ustura vuracaksın diyor. Kasıktakilere diyor. Etek tıraşına diyor. Koltuk altına ustura vurmayacaksın diyor. Ha, bunlara rahat en sağlıklı olursun. Şerah sana bunu söyle. Çenendekine dokunmayacaksın diyor. Kimin mülkü şimdi bu? Ha, sen dersen ki benim çenem, benim başım, benim kaşım. Bana kim karışır allah Teala hesabını verir. Çünkü benim yarattığım şekle müdahale etme. Yaratan sen değilsin. Sen mi yarattın da sen karışıyorsun diyor. Gitsen kendi yarattığına karıştır. E ya Rabbi ben yaratılmışım zaten. Kimden mahlukum benim bir yarattığım bir şey yok. O zaman ne karışıyorsun buyuruyor. Dolayısıyla sen kendi vücudunda bile yaptığın bir tasarrufta zulme bulaşıyorsun. Neden? E başkasının mülkü. Allah'ın mülkü değil mi bu beden? Kendi bedeninde yaptığın bir hareketten... Zalim oluyorsun. Neden? Başkasının mülkü. Başkası kim? allah Teala'nın mülkü. allah Teala'nın mülkünde tasarruf yaptım. Yani şunu düşün. Komşunun bahçesi. Sen komşunun bahçesindeki ağacı kesmekle kendi bahçendekini kesmek bir olmuyor. Şu andaki kanunen olsun, şikayette olsun, şurada olsun, burada olsun. Ya Kendi bahçe kümesindeki tavukla komşunun kümesindeki tavuk onun malı bir değil değil mi şimdi? Ama Allah'a nispetle senin kümesindeki tavuk da Allah'ın mülkü. Sen o tavuğu yakabilir misin? Ya kardeşim ben komşunun tavuğunu alıp yakmadım ki kardeşim. Bu benim bahçemdeki tavuk sinirimi bozdu. Ben bu tavuğu yakacağım abi benim paramdan almışım. Diyebilir misin? Diyemezsin. Kesip yemek bakımından Allah sana o faydalanma hakkını vermiş. Komşununkini vermemiş. Okul hakkı. Bunu vermiş. Ama bu tavuk senin tavuğun parandan alınmış diye. Sen bu tavuğu yakabilir misin? Bacağını kesebilir misin canlı canlı? Bir yerinden tüyünü yolabilir misin canlı canlı? kesersen usulü var bismillahallahu ekber faydalanmanın usulü var kardeşim intifa hakkı mülkiyet hakkı değil eğer mülkiyet senin olsaydı istediğin tarafını yol istediğin tarafını yak bak Allah kullanı yakacak mı yakacak ama bize ne diyor en büyük yavura bile azap yapmaya harpte bile olsa harpte bile En büyük yavru yakaladım. Bilmem bütün Müslümanları kesmiş, doğramış, hızına çıkarmışsın. Yakabilir misin? Yakamazsın. Allah'ın azabıyla Allah'tan versin azap edemez buyuruyor. Kılıç tekize idam edersin, kısas yaparsın. Yakmak Allah'a mahsus. E şimdi çünkü kul Allah'ın mülkü olduğundan cehennemde yakacağım buyuruyor. Bütün Kur'an ayet yakacağım buyuruyor kafirleri, hasirleri. Bu ayrı bir şey. Sen Allah'ın düşmanını bile dünyada yakamıyorsun. Azap ederken bile sana ne vermiş? Ölçü koymuş. Çünkü mülk Allah'ın, kul Allah'ın. E bana şöyle yaptı, bana böyle yaptı, o bizi yaktı. Öyle bir şey yok. O sizi yaksa da çoluğunuzu, çocuğunuzu. Sen onu kısas hakkından öldürürsün. Ve lakin yakarak değil. Onun için, sen ne kadar adaletliyim sansan veya hakikaten olmaya çalışsan, senin zulüm yapman düşünülebilir. Neden? Başkasının mülkünde en nihayetinde tasarrufta bulunduğunda. Ama Allah-u Teala gelince la yusadifu Allahu Teala karşılaşmıyor. Ligayri kendinden başka bir yaratıcı yok ki. Şeriki naziri e, yok ki. Ortağı, mülkte şirkette hissesi olan yok ki. Başkası için rastlamıyor mülken. Başkasının bir mülküne rastlamıyor ki. Göklere baksa göklerde kendisinden başka bir, birinin yarattığı bir şeye rastlıyor mu? allah Teala buluyor mu? Yerlere baksa Şimdi benim üstüme baksak Benim üstümde allah Teala Bana nazar ettiğinde kendinden Gayrısının yarattığı bir şey görüyor mu Evde Efendim İstanbul'da Kıtalarda Sekiz milyar insanda Allah'tan başkasının Yarattığı bir parça bir cüz görüyor mu Tesadüf ediyor mu ki Onun hakkında yaptığı bir işlem, başkasının mülküne müdahale olarak zulüm sayılsın haşa ve kella, hatta yekûne ta ki olsun tasarrufu tasarrufta bulunması fihi, o şeyde nedir sayılsın? Zulmen zulüm sayılsın. Haşa ve kella, haşa ve kella. Onun için madem Allah'tan gayrinin, ne diyor Kur'an'da? وَقُلِ الْحَمْدُ Demette hizmet eden, Habibim bana hamd ederken, benim et ederken söyle ki bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki çocuk edinmemiştir. Ve lem yekûn leû fil mülk Mülkte şeriki yoktur. Mülkte ortağı yok. Mülkiyet, Türkçeleşmiş, emlak. Değil mi? Emlak, mülkten geliyor, mülkiyet. Yani senin tapulu malına mülk, mülk deniyor. Yani burada intifa hakkın mı var, kirada mısın? İcarda mısın, istiçarda mısın, mülkiyetin mi var? Her millette işte e, mülkiyet. Allah nasip ederse böyle bir laflarla konuşuyoruz yani tabi de. Yani tabii mecazen. Biz de mülkiyet demek. Yani, tapulu bura benim, tapulu malım hani. Mecazen yani. Allah Teala intifakını vermiş manasında. Da. Başka bir kula vermemiş de bana vermiş manasında intifakında o mecazen mülkiyet olur. Ama yaratmak veya gerçek sahiplik bakımından. وَلَمْ يَكُلَّهُ شَر۪يكُمْ فِي الْمُلْكِ Allah'ın mülkte, sahiplikte ortağı yok. Neden? Halkta ortağı yok. Yaratmakta ortağı yok. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ diyor. Yaratmak ona ait, yönetmek de ona ait. Emir de ona ait, ferman da ona ait, hüküm de ona ait, irade de ona ait. Neden? Ya kim yaratırsa o buyurur be. Yaratanla Yaşatanla efendim sonradan birinden emanet alan aynı hakkı sahip olabilir mi? İşte sen onun için bazı yaptığın işleri adalet yapıyorum zannederken zulme bulaşıyorsun. Çünkü başkasının mülkünde Allah'ın mülkünde tasarrufta bulunuyorsun. Allah'ın izin vermediği şekilde bir tasarruf yapıyorsan dengeli, hikmetli, isabetli doğru yapıyorum da sansan zalim oluyorsun. Onun için şerata, sünnete, Kur'an'a uyacaksın ki... Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceksin ki Allah'ın helal ve haramlarına uyacaksın ki kendi bedeninde, ailende, eşinde, çoluğunda, çocuğunda, malında, mülkünde, konunda, komşunda, işçinde, aşçında, başçında, herkese karşı adaleti ancak öyle temin Mantığına göre adaletli yapıyorum sanarken Allah'ın hükmüne muhalif iş yaptığın için zulüm yapmış olursun. Rabbimizin adaleti mahlukatın adaletiyle kıyas edilemez. Çünkü Allah Teala'dan gayrının mülkte ortaklığı yoktur. Onun için Allah Teala malımızda, canımızda, gökte, yerde, dağda, taşta, canlıda, cansızda alemlerde ne tasarrufta bulunuyorsa, ne yaratıyorsa, ne fiil icra ediyorsa, ne hüküm icra ediyorsa, hangi sanatını ic icat ediyorsa, icra ediyorsa, hangi işini işliyorsa Tamam mı? Adaletin ta kendisidir. Neden? Hepsi onun mülküdür. Ondan gayri kimsenin mülkü yoktur. Dolayısıyla Allahu Teala kendinden gayrinin mülkünde tasarrufta bulunmuyor ki. Allahu Teala'nın herhangi bir işlemi hakkında bir haksızlık, bir yersizlik, bir isabetsizlik, bir adaletsizlik, bir zulüm konuşabilelim veya düşünebilelim haşa ve kella. Dersimiz burada kalmakla beraber ben 3 paragraf dedim yine elhamdülillah geçen 4 kelime okumuştuk. Bugün yine bir 10-15 kelime okuduk yani e, Allah'ımızı tanıma tanıtmaya çalışıyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira elhamdülillahi rabbil alemin.